Aüz bıllahımmın Şeytanı Rıdijim. İsmillahıhir Rəhmanı Rəhıim. Rabbi Alaamin. Ala Rasulü Muhammadın ve Ala Alehi ve Sıapı Yısmayın. Rabbi Şahı Sıdıri ve Yesserli Emri. Vahlu Lüktəmın Lisanı Yıfkahı Qavlı. Rabbi Zidni Yalma Rabbi Yesser Ve Latu Asır. Rabbi Temin Bil khayr. Hepinize iyi akşamlar dilerim sevgili öğrenciler. Öncelikle hepinizden özür dilerim. Bilgisayarda tek tek bir arz oldu. Dolayısıyla tekrar kapatıp açmam gerekiyordu. Evet, bu haftaki konumuz, bu haftanın birinci bölümünü Hz. Peygamberden nakledilen züvayetler ve onun sünnetiyle alakalı takım hususlara işaret edeceğiz. İkinci kısımda ise darimi ve sünneti hakkında bilgiler vereceğiz inşallah. Evet konu başlıklarımız hasedin kişisel ve sosyal zararları gülme komşuna gelir başına olarak ifade edilen bir konu başlığı. yani terk etmek tevazu gayrimüslim hasayı ziyaret başlıklarını taşımaktadır. Evet, belki uzun bilmiş olduğu bir rivayettir bu. Aynı zamanda sadece rivayet sadetinde değil, hemen hemen bütün, bütün Müslümanların uyması gereken temel felsefenin göstergesidir. Birinci rivayetimiz. Birbirinize kirme düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla küs ve dargın durması helal değildir. diye bir hadis-i şerif, Kardeşinin başına gelen bela ve musibete sevinme. Aksi halde Allah ona merhamet ediverir, seni de bela ve musibete uğratıverir. Üçüncü hadisimiz, Kişinin yani terk etmesi, onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Dördüncü rivayet, Şüphesiz ki allah Teala sizin mütevazi olmanızı bana vahyetti. Ta ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve ona taşkınlık yapmasın. Ve son rivayet ise Yahudi bir çocuk peygambere hizmet ederdi. Derken bir gün hastalandı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine gitti. Baş ucuna oturdu ve Müslüman ol diyerek onu İslam'a davet etti. Çocuk hemen yanındaki babasına baktı. Babası Ebu'l Kasım'a itaat et yavrum dedi. Çocuk derhal Müslüman oldu. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek oradan ayrıldı. Evet bu hadislerden oluşan e, konu başlıkları ve bu hadisin ile ilgili e, bilgileri geçebiliriz. Hasetin kişisel ve sosyal zararları Öncelikle e, bu konuyla ilgili nakledilen rüayeti okuyalım. Zuhri diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle dediğini bana haber verdi. La la la Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs ve dargın durması helal değildir. Her halde yani her halde derken buradaki şey muhtemel anlamında değil, her halükarda bir Müslümanın Müslüman düşüncesine sahip olan bir zihniyetin, bir yapının bir şekilde bu o, Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayetin temel felsefesini kendisine şiar edilmiş olması gerekir diye düşünüyorum. Ilgili rivayetin kaynaklarına baktığımız zaman, Bukhari Kitabul Edep bölümünde bu hadis şerifi zikretmiş, yani bunun edeble bir alakası var. İmam Müslim Kitabul Birde zikretmiş bu rivayeti 23 ve 24 nolu rivayetlerde geçmektedir. Dolayısıyla söz konusu hadis hem Buhari'de hem de Müslim'de Farklı bölümlerde, farklı bölümlerde zikredilmiştir. Kıskanma, kıskançlık ve çekememek manasına gelen haset, hem maslar hem de isim olarak kullanılır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi veya manevi imkanının zevalini istemek demektir. İmrenme ve hayırda rekabet manasındaki kıpta ise, başkasının sahip olduğu maddi veya manevi imkanın bekası yanında, ona kendisinin de ulaşmasını arzulamak demektir. Yani birinde başkasının sahip olduğu maddi veya manevi imkanın zevalini, yani yok olmasını istemek, kıptada ise başkasının sahip olduğu maddi veya manevi imkanın devamlılığı yanında, ona kendisinin de ulaşmasını arzulaması anlamına geliyor. Kıpta meşru ve normal, haset ise haram ve anormal bir düşünce ve istektir. Yüce Kur'an'ın beyanlarından İblis'in Adem'e secde etmemesiyle Allah'a yapılan ilk isyan hareketinin temelinde haset olduğu, Kabil'in Habil'i katletmesiyle insanlık tarihinin ilk cinayetin arka planında da haset yattığı anlaşılır. Haset kaynaklı söz konusu ilk isyan hareketinin gökte, ilk cinayetin ise yerde işlenmesi dikkat çekicidir. Hz. Yusuf'un bizzat kardeşler tarafından kuyu atılmasının arkasında da haset vardır. Yusuf suresinde kendi yolunda ilerleme kaydeden Müslüman insanın karşılaşabileceği en önemli engellerden birinin haset olduğu beyan edilirken diğerinin kadın olduğu vurgulanır. Haset, kurbet, çile, zindan ve gözyaşı ihtimali Yusuf suresinin okuyucusunu geleceğe hazırlayarak eş eğittiği ve onu ahlaki olgunluğa eriştirdiği hep dile getirilir. Ayrıca Yüce Kur'an haset ettiği vakit hasetçinin şerinden Allah'a sığınmak gerektiğini de öğretir. Hadislerde haset hastalığının hemen yanı başındaki dedikodu, düşmanlık, aldatma gibi büyük günahların ve şeytanın yer alması, iman ile hasetin kulun kalbinde bir arada bulunamayacağının açıklanması, onun kardeşlik ve sosyal barış için büyük bir tehlike ve şer olduğu odağı olduğunu bizzat hatırlatmaktadır. Hadislerde haset hastalığının hemen yanı başında kin, dedikodu, düşmanlık, aldatma gibi büyük günahların ve şahatının yer almasının geçtiği rivayete bakıyoruz. Tirmizi Kıyamet bölümünde, İbn-i ise Züht bölümünde bu hadis yer almaktadır. Yani haset kavramının, şöyle söyleyelim, haset kavramının hadis literatürü içerisinde hangi bölümlerde yer aldığını şöyle bir göz atacak olursak demek ki, Edeb bölümlerinde, Müslim'de bir bölümünde, iyilik anlamında geçen bölümde, kıyamet bölümünde, veziyet bölümlerinde yer almaktadır. Bununla beraber iman lahasetin kulun kalbinde bir arada bulunamayacağını açıklanması da iman lahaset bir arada bulunmaz. Hangi bölümde geçmekte bakınız. Doğrudan baktığımız zaman hiç sanki bir doğrudan bir bağlantı kuramayabiliyoruz. Halbuki geçtiği bölüm Nesai'de Cihat bölümünde yer almaktadır. Birçok dedikodu ve iftiranın altında haset duygusunu yattığı bilinir. Maliki, Fıkıh ve Hadis-i İbn İbni Abdilberrin, Vefat Tarihi 463, Eyyub sahtiyani saktiyani Şube bin Haccac, Süfyan Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Hammad bin Zeyd, Yahya bin Said El-Kattan, Abdullah bin Mübarek ve İbni ve Veki bin Cerrah, İmam Şafii, abdurrazak bin Hemmam gibi meşhur hadis alimlerinin İmam Ebu Hanife hakkında sarf ettikleri övgü ve takdir ifadelerine yer verdikten sonra onun bazı hadisçilerin İmam Ebu Hanife'yi tenkitte aşırı gittiklerini söyleyerek şu değerlendirme yapması hayli anlamlıdır. <gülüyor> Bununla birlikte Ebu Hanife ince anlayış ve kavrayış çabukluğundan dolayı haset edilmiş idi. Bu kitapta biz onun halini tanımak isteyene imkan veren bilgi ve malzemeleri övgüsüyle, yergisiyle zikrediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu cümlenin altını çizelim. Şöyle çizelim ki, Onun halini tanımak isteyene imkan veren diyor, bakın imkan vermek. Bütün mesele burada. Bilginizi lehte ya da aleyhte olabilecek olan bilgilerin insanların önüne sunmaktır. Dolayısıyla İbn Abdülber'in burada, açık ve net bir şekilde onun halini tanımak isteyen imkan veren bilgi ve malzemeleri övgüsüyle ve yergisiyle zikrediyoruz demesi bu konuda ilim adamı, gerçek bir ilim adamının, gerçek bir e, Müslümanın karşı olduğu fikir dahi olsa fikirlerini ve düşüncelerini yani karşı, karşı olduğu fikrin de aleyhine olabilecek olan delilleri başkalarına o imkanı sağlayabilecek bir ortamı ortaya koymaları gerekiyor. Yani mümkün mertebe deliller karşısında objektif olması gerekiyor. Dolayısıyla da İbn, İbn Abdülber'in burada ifade etmeye çalıştığı şey oldukça anlamlı. Allah bizlere haset edenleri şerrinden muhafaza buyursun. Amin Rabbil Alemin diyerek burada İbn Abdülber'in e, en önemli hadis alimlerinin ve ehli hadisin İmam Azim Ebu Hanife hakkında e, oldukça övgülere yönelik e, sözlerinden bahsetmekte. Ancak bunun yanında bazı hadis ehlinin de İmam Azim Ebu Hanife aleyhine e, sarf ettikleri e, bazı olumsuz e, yargıların ya da düşüncelerin olduğunu söylemekte ve nihayetinde şöyle bir e, yargı ile neticilendirilmektedir. İnce anlayış ve kavrayış çabukluğundan dolayı haset edilmiş kişiydi. Yani biraz da bu işin arka planında da hasetçiliğin olduğunu ifade etmiş oluyor i̇bn Abdilber. Kendisi aynı zamanda Maliki fakihi. Küfele Sika Zahid Ebu Abdurrahman Abdullah bin Davud el Huraybin'in Ebu Hanife hakkında insanlar hasettir, cahildir şeklindeki tespiti de aynı noktaya işaret eder. Dolayısıyla sadece haset meselesi normal insanlar arasında, yani e, avam arasında değil, aynı zamanda ulema arasında da e, olan bir şeydir. Şimdi olan olması bu işin olağan olduğu anlamına, yani tabi olduğu, fıtri olduğu anlamına her zaman gelmez. Elbette insanlar içerisinde hasetçilik e, damarı vardır. Ancak bu hasetçilik damarının mümkün mertebe kontrol altına alınması elbette gerekir. Çünkü fitnenin, kinin ee, düşmanlığın temelinde yatanlardan bir tanesi ise hasetçilik olduğunu hiçbir zaman herhalde aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bu demektir ki haset ilahi taksim ve takdire rıza göstermemek. Şimdi hasetçilik ne demektir? Başkasında olan bir şeyi onun olmasını istememektir. Yani ilahi taksim ve takdire rıza göstermemektir. Cimrilik, bencillik ve ihtirasdan doğan aşağılık bir karaktere sahip olma duygu ve düşüncesini bu anlamda ortaya koyar. Halbuki hasetçi, haset eden mahrum kalır. Ve cizzesi gereğince yaptığından hiçbir kazan sağlayacak değildir. i̇bn Abdilber, Maliki Fakihi, bakınız. Maliki Fıkıh ve Hadis Alim aynı zamanda i̇bn Abdilber, Vefat Tarihici 463. Aynı zamanda bu bizim ehli hadis içerisinde de yer alan önemli hadis alimlerimizden birisinin vefat tarihi. Aklınıza geldi mi? 463'te kim vefat etmişti? Hem hadis usulünde hem hadis tarihinde. Mesela ismini söyleyeyim, kitabın ismi. El-Kifaya fi ilmi rivayet. Ne? Hatibi değil. Böyle bir isim mi bilmiyorum. Han'ımın tarihi Bağdat diye bir eser vardı. Evet. Hatibel Bağdadi. Evet. i̇bn Abdilber de, zaten i̇bn Abdilber aynı zamanda... Ve Maliki, fakihi ve hadis e, alimi olmakla beraber Endüstü'dür. Yani Endüstü bölgesinden olan bir alimdir. Evet, hasetçinin kurduğu hile ve peki bunun karşısında ne yapılması gerekiyor? Tabii bu konuda herkes bir şeyler söyler. Ee, mümkün müertebe dikkatli olmak lazım. Bazen bir bakarsınız sizdenmiş gibi gözükürler. Sizin gibi konuşurlar, sizin değerlerinizi taklit ettikleri söylerler. Ancak arkadan farklı anlamlarda, farklı beyanlarda, farklı mahallerde sizin arkanızdan kuyu kazabilirler. Yani sizin elinizde olan bir şeyi, sizin elinizde olan bir şey nedir? Ya maldır ya makamdır ya mevkiidir. Yani ama layık olarak gelmişseniz onu elde etmek için, bir başkası kendi yerine koymak için elbette buna benzer şeyler insanlar yapacaklardır. Yapıyorlardır da. Tabi mümkün mertebe dikkatli ve uyanık olmak lazım. Önemli olan şey şu, mazlum zalim olmamak ama zalim olmamak gerekir. Ama aynı zamanda mazlum durumuna da düşmemek için daima uyanık olmak gerekiyor. Hasene terk etmek bedeni korumaktır hasetçi için huzur ve rahat yoktur veya hasetçi olmaz ve ifade ettiği gibi o müptela olduğu haset illetinden kurtulmak için gayret göstermez, eşyaya ve insanlara şefkat ve merhametle bakmaz ise her zaman ve her mekanda iç ve dış dünyasıyla kavgalı ve stresli bir hayata mahkum olacak. Yanmakta olan mumun eridiği veya ateşin tükendiği gibi o da için için eriyecek ve yanıp tükenecektir. Resul-i Ekrem'in Haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyiliklerde yer bitirir hadisi, bu yüzden büyük bir uyarı olarak algılanmalıdır. Evet, Ebu Davud kitab edebde Edep'te, İbn-i Macide, kitab Zühte, bu hadis 22 numaralı ve diğerinde de 44 numaralı bab başlıkları altında zikredilmiştir. Evet, insanın kendi komşusuna, kendi yakınlarına vesaire gülmesi, daha doğrusu dalga geçmesi, alay etmesi vesaire bu gibi hususlar var. Elbette bu konuyla ilgili Hz. Peygamber'den nakledilen güzel bir hadis-i şerif. Kardeşinin başına gelen bela ve musibete sevinme. Aksi halde Allah ona merhamet ediverir, sana de bela ve musibeti verir şeklinde gelen bir rivayet var. Tirmizi kıyamet bölümünde hadisin hasen ve garip olduğunu ifade etmektedir. Bu hadisin çağrıştırdığı bir başka hadis daha var. Kim kardeşinin bir suç ve günah sebebiyle ayıplarsa onu işlemeden ölmez. İlgili rivayete bakıyoruz. Yine kıyamet bölümünde 53 numaralı bab başlığı altında Tirmizi bu hadise ilgili olan şöyle demiş. Bu garip bir hadistir. İsnada da muttasıl değildir. Umarım bu garip bir hadis derken herhalde Türkçedeki karşılığını herhalde anlamıyorsunuz. Peki buradaki garip kelimesinin anlamını Benim size tavsiye ettiğim bir iki kitap vardı. Bunlardan elde ettiğiniz oldu mu? Mesela Abdullah Aydınlı'nın e, hadis-ı sözlüğü, Müşteba'a hadis terimleri sözlüğü. Bu tür sıratları sadece sizin, yani bu e, eğitim ve safası içerisinde yer almayacak. Aynı zamanda mezun olduktan sonra da bu sürekli işinize yarayacak. Şimdi Rus'u çok merak ediyorum. Acaba kaç kişi e, hadis-i sırapları sözlüğünü almıştır? Evet, o garip bir hadistir. İsnad'da muttasıl değildir. Ra, e, ravilerden Halid bin Mah'dan. Şimdi mesela şu ifadeye bakacak olursak. Bu garip bir hadistir. İsnad'da muttasıl değildir denildiği zaman. Hadisin sıhhat hakkında hükmüne ne dersiniz? Sadece şu cümleye, şu cümleye bakarak. Bu garip bir hadistir. İsmi adına değildir. Bak diyorum ki hadisin e, sıhhat yönünden değeri nedir? diye sorulacak olursa İttisal yönünden ne olup olmadığını sormadım. Sıhhat açısından durum nedir diye sordum. Zayıf. Hangi gerekçeyle gerekçeleri nedir? Ya da bir gerekçe ya da birden fazla gerekçe. Sadece şu iki sadece şu tırnak içerisindeki şu iki e, ifade Evet mutasil olmaması. Evet zaten buradan mutasil olmaması bir hadisin isnadının mutasil olmaması nihayetin o hadisin zayıf olduğunun en açık alameti. Bununla beraber e, rabiilerdeki yani e, ravilerden bir tanesinde tek bir tarikten rivayet etmiş olması halinden dolayı yani hem gariplik var hem mutasıl halin e, mutasıl halin olmaması hadisin zayıflığını de, delalettir. Peki mutasıl değildir diyor. Ravilerden Halit bin Ma'dan Muaz bin Cebel'e yetişmemiştir. Yani aradığına vardır bir kopukluk vardır. Suyuti El Cami Usagir'inde bunu zikretmiş. Münavi Feyzul Kadir'inde Münavi Suyuti'nin Hasan hükmünü verdiği rivayetin senedini tenkilde tabi tuttuktan sonra Müellik suyutinin hadisi zikretmekle yetinmeyip ona bir de hasen remzini koyması ilginçtir diyerek e, orada, o konuda biraz daha sistemde bulunmuştur. Bu örnekle o suyutinin tesahülüne, Tesahhül ne demek? Evet, kolaycı, özensiz, gevşek, biraz daha e, çok fazla ciddiye almayan şeklinde de ifade edebilirsiniz. Yani dolayısıyla söz konusu rivayet, isnat yönünden bakıldığı takdirde böyle bir durum söz konusu. O halde kim kardeşinin bir suç ve günah sebebiyle ayıplarsa onu işlemeden ölmez. Rivayeti konusunda şimdi şöyle bir uygulama yapalım isterseniz. Şimdi siz bu rivayeti okudunuz. Rivayetin, rivayetin e, sıhhati hakkında tip nota baktınız. Burada böyle bir değerlendirme var. Peki şuradan başlayalım. Bu hadis bu rivayet Ravi sayısı açısından bakıldığı zaman, hadisteki Ravi sayısı açısından bakıldığı zaman hangi kategoriye girer? Hiç böyle bir şey duydunuz mu? bu rivayetin bu rivayetin sadece e, tek bir tariki var. Tek bir tariki var. Dolayısıyla bu tek bir tarik olduğuna göre böyle ki şöyle diyelim. Evet. Tamam. Tek bir tarik olursa. Yani tek bir tarikten gelmişse ne dersiniz? Garip. Tamam. Peki ravi sayısının kaç olması önemli mi? 50 tane, daha, 50 tane de olabilir. 3 tane de olur. Yani isterse sülasi olsun isterse sülasi daha fazla olsun. Peki senedi müntehası açısından bu rivayet nedir? Senedi müntehası açısından. Muhallak diyen arkadaşlarımız acaba gerekçesini yazabilirler mi? Muallak arkadaşlarımız bunun gerçeksin istiyorum. O zaman şöyle diyelim. Farz edelim ki rabiz zinciri var ve muttasıl. Senedin başından, senedin iktidahından mütehasına varıncaya kadar rivayette e, senedinin zincirinde bir sıkıntı yok. Farz edelim dedim. Farz edelim ki. Ve en sonunda da Kale Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem diye geçiyor. Merfu. Peki Ali Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem diyen kişi de Enes bin Malik olsun. Fakat Enes bin Malik Anne sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Yani, ya da Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Doğrudan söz kendisine ait. Doğrudan söz kendisine ait olursa farz edelim ki bu sözü Enes bin Malik kim kardeşinin bir suç ve günah sebebiyle ayıplarsa onu işlemeden ölmez. Demiş olsun mevkuf peki mevkuf haberin şimdi lütfen soracağım soruyu çok dikkatli e, takip etmenizi istiyorum mevkuf haberin da merfu mevkuf bilginin dindeki yeri nedir huccet midir değil midir Mevkuf haberin dindeki yeri. Peki huccet diyenler? Huccet diyenlerin gerekçesi, huccet değildir diyenlerin gerekçesi. abi müdellis. Memalik evre hüccet. Hüccetin ne anlama geldiğini herhalde biliyorsunuz. Ben bildiğinizi düşünerek söyledim ben. Kelime anlamı delil, evet. Peki. Bugün biraz değişik bir şey yapacağım. Yani en azından şu safhasına gelinceye kadar. Umarım e, gelebilecek olanlar vardır. Nereye? E, herhalde son dersimiz şey olur. Büyük bir ihtimalle. Yüzde ders olacak herhalde. Umarım e, geleceklerin sayısı çok olur. Peki. Şimdi huccet diyenler. Peki hüccet kütçe değildir diyenlerin de bir kere alabilir miyim? Hadisi peygambere bağlamak, onunla amel etmenin vacip olduğu anlamına gelmez. Şimdi ben burada Evet anlaşılan bir işimiz var. Şimdi e, Hz. Peygamber'e ait değil. Söz kendisine ait. Kim kardeşi farz edelim ki bu konu itibariyle kardeşinin bir suç ve günah sebebiyle ayıplara onun işlemeden ölmez diye bir düşünceye sahip olsun. Enes bin Malik. Farz edelim diyorum. E bu konuyla ilgili olarak da Hazreti Peygamber'den bir söz gelmiş. Ne kandili yahu? Mevlüt kandiline başka birileri yapsın. Ah, ah. Şimdi peki ben size şöyle bir e, düşünme pay vereyim. Şimdi bir konuda iki farklı sahabi var. Yani bir konuda iki farklı düşünceye sahipler. Mesela nedir? E, sahabi'nin birisi. Mesela mesler üzerine mesederken bir sahabiyi görüyor ama diğeri de kabul etmiyor. Yani birisi mesler üzerine mesle kabul ediyor, diğeri de kabul etmiyor. Her ikisi de sahabi. Herkes farklı bölgelerde farklı bölgelerdeyken farklı bölgelerdeyken kendi bildikleri kadarıyla kendi bildikleri kadarıyla ee, ...insanlara bir şey de öğretmeye çalışmışlar. Ama... ...çıkaçağa çıka karşınızda iki farklı görüş çıkıyor. Aynı konuda. İkisi de hüccettir. Burada mantık kuralları diye bir şey vardır. Bir şey ya vardır ya yoktur. Bir şey aynı anda hem var hem de yok olamaz... İki farklı sahibi ikisi de aynıdır iki aynı bir, bir kişiden iki aynı iki farklı görüş çıkmıyor iki kişiden iki aynı konuda iki farklı görüş çıkıyor e Peki hüccetse hüccet e, şu demektir. Sahabenin kesin kabul ettiği, yani sahabeden gelen o görüş ya da o düşünce nedir? Kesin delildir. Hucet demek, din demektir. Dinin kaynağı anlamına gelir. Rahmettir. Diye bir ifade kullanmış. Ya şimdi o duygusal şeylere geçelim. yani Rahmettir falan onları geçelim. Şimdi sizin önünüze, karşınıza yani duygusal bir takım şeylerle şu anda biz iş yapmıyoruz. Biz karşımıza iki tane bir delil çıkmış. Birisi diyor ki bu konuda ben şunu yapıyorum. Diğeri de ben şunu yapıyorum diyor. Eğer yani sizin konuyla ilgili ileri sürdüğünüz tutarlılık noktasından daha doğrusu ileri sürdüğünüz konunun ne derece tutarlı olup olmadığını e, en azından sizin sorgulamanız açısından bütün bu denemeleri yapıyorum. Yani mesele şudur. Bir konuda bir sahabi, iki sahabi, biri farklı şey yapıyor. Herkese ayrı bir şey yapıyor. Ayrı uygulamada bulunuyor. Herkese iştihattır. Peki hü e, hüccettir. Dediğimiz takdirde o zaman hüccetler arasında, deyim yerim neyse, bir çatışma meydana gelecektir. <gülüyor> Belki içinizden birinizin, birinizin dediği gibi güçlü olan alır ama güçlü olan güçlü olup olmamasını neye göre değerlendireceğiz? Elimize iki tane delil var. Bu iki delilden bir tanesi güçlü olmak durumunda ise şayet ki öyle olmalı öyle olması gerekiyor. Bunun mikyası ne olmalı? Miksası ne olmalı? Mesela ben size şunu diyeyim. Hazreti Ömer bir defasında bir defasında Hazreti Ömer bir sahabinin parmağında altın yüzük görüyor. Diyor ki sen sen nasıl olur sen böyle bir şey yapabilirsin? Sen parmağında altın yüzük takıyorsun deyince o da bunu bana bunu bana senden daha hayırlı olan birisi verdi takmam için. Vallahi ölünceye kadar asla ben bunu parmağımdan çıkartmayacağım diyor. Ve sahabenin kahır ekseriyetine göre de yani çoğunluğuna göre en azından e, rivayetler çerçevesinde konuşacak olursam e, altın yüzük yani hatem ya da kaşlı yüzük e, erkeklere e, yasaktır. Erkekler için erkeklerin takmasını pek hoş karşılamazlar. Ama bir grup de var ki o grup de parmaklarına altın yüzük takmışlardı. Yani altından Kaçta yüzük takmışlardır. Haydi bakalım buyurun. Ne dersiniz? Herkesin delilde de sabit. Mesela ee, İmam Buhari'nin et tarih Kebir isimli Eserine bakarsanız o eserde yaklaşık 15 kadar sahabinin 15 kadar sahabinin <gülüyor> vefat ettiklerinde vefat ettiklerinde parmaklarında altın yüzük olduğuna dair bilgiler yer almıştır. Bilgileri vermiştir. Evet, ne diyeceksiniz? Mesela kimisi seferdeyken namazı kısaltılmasını e, kısaltılabileceğini söylüyor seferdeyken. Diğeri de belli bir şartlara bağlı olarak e, namazda işte seferdeyken namazın kısaltılabileceğini söylüyor. Buna benzer durumlar var yani. Sebebi vurut diyorsunuz. Hangisine tabi olacaksın? E şimdi senin karşısına ben e, diğer mezhep imamlarının diyelim, sen tabi olduğun mezhep imamının ya da imam daha doğrusu mezhep imamlarından da öte, başkalarının getirmiş olduğu ben e, sana bir takım deliller getiriyorum. Daha doğrusu sen okuyorsun, okuyacaksın daha doğrusu. Şimdi buradaki benim tespit etmeye çalıştığım şey şudur. Şimdi burada şeyden girdik, mevkuftan girdik, mevkuf haberden, mevkuf haberin durumundan girdik. Şimdi mevkuf haber nihayetinde sahabiye ait olan bir fiili ya da bir sözün naklediliş biçimidir. Yani bize intikal şeklidir, mevkuf haber olarak. Fakat nihayetinde bu mevkuf haberin nasıl ve ne şekilde... Ee, sahabenin kendisinin tarafından uygula, uygulanmadığı meselesi ayrı bir mevzudur. Hucet meselesine geldiğimiz zaman şimdi sizin buradaki sahabe anlayışınız, yani sahabenin sünnet anlayışını ya da sahabenin din anlayışı çerçevesinde o mevku habere verilecek olan bir e, değer atfedilmesi gerekiyor. Şöyle ki, Şimdi mesela sadece Hazreti Peygamberi iki defa görmüş, üç defa hayatında ömründe iki ya da üç defa, dört defa görmüş ya da beş defa görmüş. Ve o görüş esnasında her ne gördüyse gördüğü kadarıyla e, sünnet bilgisine sahip olan ya da e, din bilgisine sahip olan bir sahabi çekmiş memleketine gitmiş, bir başka yere görevlendirilmiş ve öğrendiği kadarıyla dini öğ öğrene e, kendisi başkasına öğretebilmektedir. Dolayısıyla bu konuda e, o sahabenin yani fakir sahabi dediğimiz bir sahabi var. Dolayısıyla sahabenin de e, kademe kademe olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Yani hem bilgi itibariyle, hem anlayış itibariyle, hem zeka itibariyle, hem kavrayış itibariyle hepsinin birbirine farklı olduğunu daima göz önünde bulundurmamız gerekir. Dolayısıyla bütün bu noktalar çerçevesinde hareket ederek, şimdi kimi sahabi vardır, bir olay karşısında bir olay vardır, o olayı görmüştür. O olayı görmüştür. Yani Hz. Peygamber'in huzurunda, Hz. Peygamberin bir toplumun huzurunda yaptığı e, olaylar karşısında ya da fiiller karşısında bakınız, aynı olaya şahit olmalarına rağmen farklı sahabiler tarafından anlaşılma ve algılanma biçimleri de farklı olabilmektedir. Tekrar söylüyorum. Aynı olay, mesela bir sahabe-i kiram huzurunda, yani Hz. Peygamber, onların huzurunda bir fiili gerçekleştirdiği zaman ya da bir söz söylediği zaman o sözü söyleyen, e, Hz. Peygamber'in, o sözün dinleyen insanlar, yani sahabe-i kiram, <gülüyor> Bazısı farklı şekillerde anlamıştır. Bir kısmı da farklı şekillerde trakke etmişlerdir. Anlayış farklılığı meydana gelebilmiştir. Algılayış farklılığı bak, anlayış farklıdır, algılayış farklıdır. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde, bütün bunların içerisinde baktığımız zaman Hebre sahabinin bakış tarzı, anlayış tarzı, algılayış tarzı da ister istemez farklılaşmaktadır. Bunu hiçbir zaman göz önünde, yani bunu göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla her sahabeden gelen her bir sözün mutlak anlamda hüccet olarak kabul ettiğimiz takdirde, hüccet olarak kabul ettiğimiz takdirde ki hüccet ifadesi kentine kesin delil demektir. Yani sen onu uygulayacaksın demektir. Dolayısıyla burada biz bunu karşısında, bunun karşısında hayır öyle değil böyledir şeklindeki bilgiler ya da rivayetler karşısındaki duruma baktığımız zaman da bu sefer bir çatışma meydana gelebilir. Bakınız din konularında özellikle ahkam konularında zaten itikat konusu zaten belli. Yani Kur'an çerçevesinde ya da e, özellikle Kur'an çerçevesinde bunun bölün olması gerekir. E, sünnette de sünnetten gelen bilgiler e, bize aktaran hadis-i şerefler çerçevesinden bakıldığı zaman zaten e, itikat konusu e, oraya çok fazla ihtiyaç etmez. E, ama onun haricinde ahkama yönelik konularda subutu zannı galiple e, sahi olan, sayı kabul edilen rivayetler çerçevesinde sadece Hazreti Peygamber çerçevesinde e, bunun dile getirilmesi lazım. Aksi takdirde bunun e, her gelen rivayetin bir şekilde kabul edilmesi anlamında değil. Sübut noktasından mülkün mertebe sağlam bir e, yapıya sahip olması gerekir. Sahabe-i kirama gelince, sahabe-i kiramın dinde yani mevkuf haberlerin dindeki yerin meselesine geldiğiniz takdirde Şimdi bakınız bir bir baba bir oğul yani arada fark anlaşıtivala alglaşıtivala itibariyle o kadar çok farklar vardır ki mesela işte hepinizin bildiği işte Hazreti Ömer radıyallahu anh, Sünnet'e bakış tarzı dine bakış tarzı ile onun oğlu İbn Ömer'in ya İbn Abdullah'ın yani Abdullah, yani Abdullah İbn Ömer'in Hazreti Peygamber'in Sünnetine Bakış tarzı birbirinden tamamen zıttır. Şey itibariyle zıttır. Yani anlayış ya da algılayış itibariyle farklıdırlar. Elbet ittiba konusunda bir sıkıntı yok. Ama yaklaşım tarzı ya da uygulama biçimi itibariyle birbirinden farklıdırlar. Birisi Hz. Peygamber oldan geçerken e, bu ağacın altında oturdu diyerek o ağacı kutsal hale getirmeye çalışmış. Yani Çalışmış derken kastiği olarak değil saygı nişanesi olarak ve bunun peşinden de insanlar artık hep e, gelip geçmeye başlayınca oradan gelip geçerken bir müddet teşehit müktaharı dahi olsa da oturmaya devam etmişler. Ve artık o ağaç kutsanacak hale geldiği yaygınlaşmaya başlayınca da babası Ömer gelip o ağacı kestirmiş. Demiş ki sadece buradan gelip geçerken burada konak yudu göre amacıyla. Sen bunu sünnet haline getirirsen, insanlar da bunu daha sonra sünnet haline getirir ve bunun bir dini bir gereklilik olduğunu algılar diyerek o acı kestirmiş. Şimdi bununla, bununla ilgili olarak elbette size tavsiye ettiğim e, dersler çerçevesinde tavsiye ettiğim bazı kaynaklar vardı. O kaynakları okumanız lazım. E, şöyle ki, e, bir sahabinin ya da farklı farklı sahabilerin anlayışları oldukça birbirlerine farklı olabilmektedir. Bu farklılık sadece aynı anda olayın görmesi ya da işitilmesi meselesi değil. Farklı zamanlardaki Hz. Peygamber'in farklı fiillerini sanki bir sürekli adledermiş gibi sürekliğe yönelik olarak algılamalarından kaynaklanan pek çok fiiller vardır. Ya da söylemler vardır. Bunların da kendi içerisinde bir uzlaştırılması bir araya getirilmesi gerekiyor ki bu noktada e, sahabe-i kiramın sünnet algısı ve sünnet anlayışı da ister istemez e, bu noktada farklı dini anlayışların ya da deyim yerinde ise e, meydana gelmesine neden olacaktır. Özellikle ahkam konularında belki şu ifade edilebilir. E, mevkuf haberler ya da sahabeye ait olan sözler ya da uygulamaların e, hüccetten ziyade e, tercih sebeplerinden bir tanesi yani bir destekleyici mahiyette bir fiilin bir fiilin destekleyicisi mahiyetinde olarak algılamamızda e, herhalde daha isabetli olsa gerektir. Aksi takdirde biz her bir sahabinin e, farklı anlayış ya da e, duygularını, farklı anlayışlarını ya da duygularını biz din olarak kabul ettiğimiz andan itibaren o anlayış ya da duyguların e, din alakası olmayan pek çok yönün de ortaya çıktığını Araştırma, araştırma çerçevesini görebiliriz. Şimdi tabi bu konuda dediğim gibi önce bir sahabe algısının sahabenin sünnet anlayışının bir şekilde ortaya çıkartılması gerekiyor. Yani o sahabe anlayışı da sahabe algısı nasıl tezahür ederse sizde nasıl oluşursa isterseniz ondaki bir dini anlayış yani ondan gelecek olan herhangi bir düşünce ya da fikir bir bakarsınız ki farklı bir şekilde algılanabilir. Onun için bu noktadan biraz daha bu noktada biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii biz buradan nereye geldik ki bu özellikle merfu ya da mevkuf haberler noktasında yani usul bilgilerinin pratiğe aktarılmasıyla ilgili yaptığımız bu müzakere çerçevesinde sahabenin bütün sözlerini ya da sözlerinin Külli anlamda bir hüccet olduğu şeklindeki algını ya da e, düşüncenin e, zaman zaman da e, dini uygulamalarda bir takım yanlışlara e neden olabileceğini, zaman zaman neden olabileceğini de aklımıza çıkartmamız gerekiyor. Tabi bu uzun bir bahistir, uzun bir konudur. İnşallah bunu e, hadis metnindeki dersinde yeri geldiği zaman sahabenin anlayışı, da, sahabenin algısı çerçevesi içerisinde gelen civayetlerden de bol bol örnekler vermek suretiyle bu konuda sizi biraz daha bilgilendirmemiz icabet etmektedir. Yani hem kaynak bilgisi olarak hem usul bilgisi olarak da epey bir kaynak okumanız gerekecek bu noktada. Yani bilgilenmeniz açısından. Aksi takdirde yeknesak olarak tek tipi bir sahabe algısı ya da anlayışının sabitli ya da gerçekçi olmadığı, gerçekçi olmadığını da Hiçbir zaman e, uza, e, dikkatlerini kaçırmamak gerekiyor. Evet, tabiinden Hasan Basri'nin şahit olarak edilen şu sözü rivayete açıklayıcı mahiyette değerlilerdi ki kim tövbe ettiği bir günah kardeşini isnat ederse Allah onu, e, Allah onu o günaha müptela, salat etmedikçe ölmez. Her iki rivayette gülme komşuna gelir başına atasözünü hatırlatır diyor. Mesela Hasan el-Basri'ye baktığımız zaman da e, kendisinin de bu ortada işte, tabiinden olması hasebiyle de Makto haberlerinde, maktul haberlerinde bu noktada dindeki yerinin iyice bir e, gözden geçirilmesi, daha doğrusu bu konuda e, tekrar tekrar özenin düşünülmesi gerekiyor. Evet. Buraya da geçelim. Malayani yani terk etmek kısmına e, gireriz. E, şöyle bir 10 dakika bir mula verelim. Bundan sonra inşallah devam ederiz. Peki. Tekrar görüşmek dileğiyle.